Üçüncü sualiniz, o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz? El cevap, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında, merhametsiz gadre sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan, hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir. İkincisi, onların saltanatı, unsuriyet ve milliyete istinat ettiği için, milliyetin gaddarane bir düsturu olan, milletin selameti için her şey feda edilir. Üçüncüsü, Emevilerin haşimilere karşı ananesindeki rekabet damarı, Yezid gibi bazılarda bulunduğu için, şefkatsiz bir gadre kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebep de, Hazret-i Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki, Emevilerin, Arap milliyetini esas tutup, sair milletlerin efradına memalik tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gurur milliyelerini kırmaları yüzünden, Milel-i Saire, Hazret-i Hüseyin'in cemaatine intikamkarane ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden, Emevilerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş, Gayet katrane ve merhametsizcesine meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir. Mezkur dört esbab zahiridir. Kader noktasından bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netayic-i uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiat-ı maneviye o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer, bir saat işkence altında şehit edilse, öyle bir mertebeyi bulur ki, on sene başkası çalışsa, ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse, az bir şey ile pek çok şeyler kazandım diyecektir. Dördüncü sualinizin meali Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam, Deccal'ı öldürdükten sonra, insanlar ekseriyetle dini i hakka girerler.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 Ona karşı Ali Beytine beviinin silsiley-i nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemal'in başına geçecek Ali Beyt'ten Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani o süfyanın şahs-ı manevisi olan cereyan-ı öldürüp dağıtacaktır. İkinci cereyan ise tabi iyyun maddiun felsefesinden tevellüt eden bir cereyan-ı Nemrudane Gittikçe ahir zamanda felsefeyi maddiyeye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir güna hakimiyet verir. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları Birer küçük nemrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir ve onların başına geçen en büyükleri ispritizma ve manyetizmanın hadisatı nev'inden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cepparane surî hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe malûp olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada, o pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazreti İsa aleyhisselamın şahsiyeti maneviyesinden ibaret olan hakiki-i dini zuhur edecek, yani rahmeti ilahiyenin semasından nüzul edecek, hâlihazır Hristiyanlık dini, o hakikata karşı edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslamiye ile birleşecek, manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyete inkılab edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek, o isevilik şahsı ı manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan isevilik ve İslamiyet, İttihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, Aleemi semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsı İsa Aleyhisselam, o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir isadık bir Kadiri Küllişey'in vadine istinat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır, Madem Kadiri Küllişe vaad etmiş, elbette yapacaktır. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden Hazreti Cibril'in dıhye suretine girmesi gibi ve ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir hakîm-i zulcelal Hazreti İsa Aleyhisselam'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için Değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette gönderecek. Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarrep ve havassı, nur iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde, herkes onu tanımayacaktır. Sual Rivayetlerde gelmiş ki, Deccal'ın bir yalancı cenneti var. Kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var,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 ve bir insan-ı dessastır. Fakat şahs-ı manevisi olan dinsizlik cereyan-ı azimi, pek cesimdir. Rivayetler de, Deccal'a ait tavsifat-ı müdhişe ona işaret eder. Bir vakit Japonya'nın başkumandanının resmi, bir ayağı bahri mühitte, Muhit'te, diğer ayağı on günlük mesafedeki Port Arthur kalasında tasvir edilmiş. O küçük Japon kumandanının bu surette tasviriyle, ordusunun şahs-ı manevisi gösterilmiş.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 Ehli sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Biçare ehli diyanet ve ehli İslam için medeniyet elinde cehennem zebaniyesi gibi tehlike getirir, esaret ve sefalet altına atar. İşte İseviiliğin dini hakikisi zuhur ile ve İslamiyete inkılap etmesiyle çendan alemde ekseriyeti mutlakaya nurunu neşreder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, galebe eder ve el hükmül il ekser kaidesince yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak yani ehemmiyetli bir cemaat kürey arzda mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir yoksa ekalliyette kalan veyahut mağlup düşen ehli hak kıyamete kadar baki kalacak yalnız kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eseri rahmet olarak ehl-i imanın ruhları daha evvel kabz edilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır. Beşinci sualinizin meali: Kıyametin hadisatından ervâh-ı bâkıya müteessir olacaklar mı? El-cevâb: Dereceâtlarına göre müteessir olacaklar. Melekelerin tecelliyat-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerdeyken Hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Öyle de zîşûr olan ervâh-ı bâkîye kainatla alakadar oldukları için kainatın hadisatı ı azîmesinden derecelerine göre müteessir olmalarını ehli azâb ise elemkerâne, ehli saadet ise hayretkerâne, kerane, belki bir cihette kerane teessüratları bulunmasını İşareti Kur'an'ıye gösteriyor. Zira Kur'an hakim her zaman Kıyamet'in acayibini tehdit suretinde zikrediyor. Göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insaniyle onu görenler Kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'an'ıeden hisseleri var. Altıncı sualinizin meali. Kull şey'in halkun illa vügeh. Bu ayetin ahirete, cennete, cehenneme ve ehillerine şumulü var mı yok mu? El cevap şu mesele pek çok ehli tahkik ve ehli keşif ve ehli velayetin medar bahsi olmuş. Şu meselede söz onlarındır. Hem de şu ayetin çok genişliği ve çok meratibi var. Ehli tahkikin bir kısmı ekseri demişler ki alemi bekaya şumulü yok. Diğer kısmı ise Ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete mazhar olurlar. O kadar az bir zamanda oluyor ki fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Ama bazı müfrit fikirli ehli keşfin hükmettikleri fenayi mutlak ise hakikat değildir. Çünkü zat akdes ilahi madem sermedî ve daimîdir, elbette sıfatı ve esması dahi sermedî ve daimîdirler. Madem sıfatı ve esması daimî ve sermedîdirler, elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan alemi beka'daki bekâdaki ve ehli i bekâ, fenâ-i mutlaka bir zarure gidemez. Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş, icmalen yazacağız. Birincisi, Cenabı ı Hak öyle bir kadîr-i mutlaktır ki, adem ve vücud, Kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem ademi mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Hem daireyi ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daireyi ilim içinde bulunan Adem ise ademi haricidir. Ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat ilmiyeye bazı ehl-i takik ayanı sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Yani halik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi giyer, daireyi kudretten çıkıp daireyi ilme girer. İkincisi, çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manay ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kain bir hakikati yok. Fakat Cenabı Hakk'a bakan vecihte ise, yani manay harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esmay bakıya var. Madun değil. Çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. Hem kullu şeyin halikun illa vajhe, insanın elini masivadan kesmek için bir kılıçtır ki o da Cenabı Hakkın hesabına olmayan fani dünyada fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Demek Allah hesabına olsa, manayı harfiyle olsa, livecillah olsa masibaya girmez ki kullu şey inharekun illa vejhe kılıncıyla başı kesilsin. Elhasıl eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa gayr kalmaz ki başı kesilsin. Eğer Allah'ı bulmazsa ve hesabı ile bakmazsa her şey gayırdır. Kullü şey'in hâlikun illâ veceh kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı. Elbâki huvelbâki, Said Nursi